بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه إلى آخر الآيات صدق الله العظيم وبلانا رسولنا النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين الشاهدين بقلب سليم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 en iyi kul olabilmek için Rabbimizin rızasını uhrevi alemde cennetin müjdesini almak için yaşayacağız ve çırpınacağız mümkün Evet. sureti zahirede insan görünümüz, görünümümüz o kadar mühim değil asıl mana ve sirette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 o hayırlı kişinin Allah Resulü'nün dilinden ki mukaddime Rabbim'den de bir ayet celle alacağım. Sıfatlarını birer birer sıralayacağım. Siz de gönül defterinize not edeceksiniz inşallahü teala. Nasıl hayırlı insan olmak gerekiyorsa hep beraberlikle onun için çırpınacağız. Tamam mı Müslümanlar? Allah-u Zülcelal kitabı keriminde buyuruyor Esna-i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 Allah'a iman, Rasulüne iman, Kur'an'a iman, meleklerine iman, kitaplarına iman, öldükten sonra yine dirileceğimiz haşır, ahiret gününe iman muhterem müminler. Elhamdülillah Müslümanlar, tabii içinizde yaşlı olanlar mahalle mektebi tabirini çok iyi bilirler. Ben 60 sene evvel mahalle mektebine de gittim. O günleri iyi biliyorum. Hocalarımız daha mahalle mektebinde bu ufak, ufak böyle yumurcak kan, yumurcakken bizler dizlerinin dibinde bunları öğretmişlerdir bize. Allahu zülcelal onların makamını cennet etsin inşallahuda. Evet. Onlar ki iman ettiler. Muhteremimler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 İslam libasına bürünmüş hayırlı insanlar, muhterem Müslümanlar. İnnellezîne âmenû. Onlar ki iman ettiler. Hakiki imana nail ve mashar oldular. Tepeden tırnağa imanın nuruyla pırıldadılar, parıl parıl hale geldiler. Ve amilussalihâti.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 Milyar sene, trilyon sene, katri... Hayır, hayır, hayır, hayır. Ebedil abad ve daimi o cennetlerde kalacaklar. خالدين فيها أبدا ذلك لمن رضي الله عنهم ورضو عن ذلك لمن قشي Allah onlardan razı olmuştur. Bakın Müslümanlar, gerçek müminler için şimdiden müjde ediyorum Allah böyle buyuruyor.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 Muhterem Müslümanlar, ikinci hadis-i şerif. Tuba limen yub'atı yevmel kıyâme ve cevfuhu mahşûn bil Kur'ânü vel ferâid vel ilim. Allah'ın Allah Resulü buyuruyorlar, salih kişinin, cennetlik insanın, mutlu Müslümanın sıfatlarını beyan ederken, Allah'ın Resulü buyuruyorlar ki, Çuba lıman yıbaçır yıma elkiyama ve jefu muhşuun el Kur'an ve el farayız ve el ilim yaşamış vefat etmiş mahşerde kalkıyor o müminin içi dikkat ediyor musunuz Konyalılar o müminin mahşerde Allah uzu varan müminin içi Kur'anla dolu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 Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resulü. <gülüyor> Muhterem müminler, o mümine mutlu ki yarın Allah'ın huzurunda bahsulunduğu zaman içi Kur'an'la dolu, içi farz amellerin nuruyla dolu, içi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 Tamam mı muhterem Müslümanlar? Yok cihat cephesinde değil, vatan, millet, memleket için cihat saflarında değil, geri planda, memleketinde, evinde, ticarethanesinde mabedinde eğer elinde kılıç olmazsa müminin sağ elinde mutlaka <gülüyor> tesbih olacak muhterem Müslümanlar. Ya. Hacı amca, yaş 80'e vardı, hala ile meşgulsun bakıyorum. Hmm? Yaş 60, yaş 70, yaş 80, hatta 90'a merdiven dayanmışım, hala televizyonun önümdesin bakıyorum. Yazı yazık yazık milyar defa yazık sana bana da yazık eğer yapıyorsan tamam mı e ne olacak hocam işindeysen diş bağında bahçende çalışıyorsan tamam elinde bel tamam mı cephedeysen elinde kılıç. ama öyle değil evinde oturuyorsun bahçende oturuyorsun balkonunda oturuyorsun faraza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 Ağzınıza veriyorsunuz, dilinizle işlediğiniz günahlar. Kulağınızı mesh ediyorsunuz, kulağınızla dinleyerek işlediğiniz günahlar. Elinizi yıkıyorsunuz, elinizle işlediğiniz günahlar. Ve hakeda ve hakeda. Abdest alıp da yerinden kalkan Müslümanın geçmiş bütün günahlarını Cenab-ı Hak orada affediyor. Edan okunuyor, camiye giriyorsunuz. Müminlerle beraber omuz omuzla Müminler ben size tembih ediyorum. 50 senedir tembih ediyorum. Omuz omuzda durduğunuz halde ne olur birbirinize buz etmeyin olmaz mı? Sevişin, kaynaşın, kucaklaşın. Ve kûnû ibadallâh-ı Resulullah, ey Allah'ın kulları kardeş olunuz diyor Resul-i Kardeş olunuz. Kardeşle saflara duruyorsunuz sünnet ayrı bir hazırlık farz ayrı bir alem sonra dualar ve tesbihler muhterem müslümanlar camiden çıkarken melekler müjdeliyor, mücdeliyor ey Allah'ın kulları bağışlandığınız ve affedildiğiniz halde buyurun camiden çıkın <gülüyor> muhterem müminler bu günlük böyle devam ediyor günde beş vakit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 İkindiyi de burada kılayım Ya Rabbi diyor, öyle çıkıyor. Niyet. İkindiyi de burada kılayım. İkindiyi burada kılıyor, akşam da burada kılayım Allah'ım diyor. Akşam orada kılıyor, yatsıyı da burada kılayım Ya Rabbi diyor. O zata Mevla buyuruyor ki melekler kanalıyla, o niyet eden kul daimi camide olduğu için sen ona şefkat edemezsin diyor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 ben öyle derim, Suretül bakarası da, bakarası da Cibril hadisi. Mesabihin iman bahsindeki ilk hadisi. Evet, Cibril hadisi de Sure-i Bakarası, hadis-i şeriflerin. Yani muhteva bakımından o kadar mühim. Muhterem müminler, yaptığımız bütün iş ve amellerimizde niyetimiz çok mühim. Tasih-i niyet, tekrar ediyorum, güzel niyet, iyi niyet ve ihlas...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 ne kadar istiğfar çok çıkarsa o kadar kazançlısın seni o kadar çok tebrik ediyoruz Rabbimiz o kadar mükafatını bol verecek inşallah Teala. ünliler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri yine salih ve mutlu kulun sıfatlarını beyan ederken buyuruyorlar Tuvalil guraba ünâsün Salihun fî ünâsî suin kesirin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 sallallahu aleyhi ve sellem azadetleri yine bu hadise yakın manada bir hadis-i şeriflerinde böyle buyuyorlar. lil-guraba sahabenin içerisinde böyle oturuyorlardı. Allah'ın Resulü buyurdular ki sahabeye karşı Rıdvanullahi Teala aleyhi ecma'in Tuba lil-guraba o garip kullara o garip müminlere o garip Müslümanlara ne mutlu! قالوا وما للغراباء يا رسول الله? O garib diye buyurduğunuz insanlar, müminler, Müslümanlar kimlerdir ya Resulullah? Sahabe-i sordular. Peygamber Efendimiz buyurdular ki: "Ellezine yuslihuna ma afsade'l-nas min ba'di min sunneti." O kullar ki, o kullar ki benden sonra sünnetimden ifsad edilen, tahrip edilen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 ikaz ediyor. Mümkün olduğu kadar cemaatın camiye devam etmesini kendisi de önde olarak temin ediyor Allah'ın inayetiyle. Ve Resulullah'ın sünnetlerinden kaldırılan veya tahrip edilen, ifsad edilenleri yeniden ve taptaze ihya ediyor. Kızının başörtüsünden, hanımının geniş mantosuna varıncaya kadar ticaret ahlakında minare gibi doğru olmaktan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 Allah'ın razı olduğu, Resulünün alnımızdan öptüğü, İslam'ın elimizden tuttuğu, mahşerde arşın gölgesinde haşrolunacak Bahtiyarlar zümresine Cenab-ı Hak cümlemizi ilhak etsin. <türüğün> Salü ala Resulina Muhammed Buyurun aşk ile kelime-i şehadet Eşhedü <türüğün> İlahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Abdühu ve rasulü kelimeyi, tayyibeyi, münciyeyi, mübarekesiyle Mevla cümlemize cennetler, nimetler, vadiyle gülerek çenekep olmayı nasib mukadder eyle. Cennet vatanımız ve Necip milletimizi belalar, musibetler, felaketler, facialar bilhassa düşman istilasından masum ve mahfuz eyleye şeriatı garray-ı ahmediye mutammediye temessük ve ittibarlarımızı yevmen fe yevma müzdad eyleye <Gülüyor> subhane rabbike rabbil izzete ve selamun alel mursalin velhamdülillahi rabbil alemin el Al fatiha